Namazda aklımıza değişik düşünceler geliyor. Namazı nasıl etkiler? Namazda aklına bir şey gelmeyen kul var mıdır? Yoktur. Resulullah Aleyhisselam da dahil, Hazreti Ömer de buna dahildir. Hı hı. Nereden biliyoruz? Çünkü hadislerde bu geçiyor. Namazda hata yapmak, şaşırmak da mümkün. Bunu Resulullah Aleyhisselam da yapmış, sahabe-i kiram da yapmış, bizler de haydi haydi yapacağız. Yani bundan sakınmak mümkün değil. Hatta Hazreti Ömer bir defasında namazda yanılıyor. Ve onun gerekçesini anlatıyor. Şu an diyor, orduyu teçhiz etmekle namaz esnasında e, meşguldüm. Yani kimi komutan yapayım, e, kimi nereye vereyim diye namazda onu planlıyormuş. Namaz kıldırırken. Hı hı. Bu hadislerde açıkça geçiyor. Dolayısıyla bu hadiselerden kulun e, uzaklaşması yüzde yüz mümkün değil. Ne yapacağız o halde? E, bir defa, Güzelce bir amdest almamız lazım. Namaz öncesi yapacağımız şey odur. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğumuz idrakiyle namaza başlamak ve mümkün mertebe kıraatımızı biraz açıkça yapmak. Yani açık ne demek? Bağırarak değil. Evinizde mesela namaz kılıyorsunuz. Kıraatı mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ar rahim gibi kendiniz duyacak kadar kıraatı yaptığınız takdirde bu kıraatla birlikte düşünmeniz, aklınıza bir şeyin gelmesi çok nadir olur. Çünkü kulak da meşgul olmuş oluyor. Yani siz neyle meşgulsünüz? Diliniz o lafızla meşgul, kulağınız da onu duyuyor. Dolayısıyla zihniniz bununla meşguldür. Siz öyle yapmaz da kıraatı hafiften yapacak olursanız zihniniz başka yerlere gidebilir. Başlangıçta niyetinizin sahih olması. Namaza iyi bir niyetle başlamanız sonradan zihninizin dağılması sebebiyle ibadetinize bir zarar teşkil etmez. Demek evet. ki başlangıcın sağlam ve sahih yapılması icap ediyor.